İkinize merhaba. Bu akşam size enteresan bir şekilde canlı yayın yapıyoruz. Çünkü ben e, Kadıköy yakasında Fazıl Say konserine yetişmek üzere trafikteyim. Murat Lostar stüdyoda e, benim sorularımı cevaplandırmak üzere bekliyor. Merhaba Banu. Merhaba iyi misin? İyiyim sen? Trafikteyim. Ee, bu arada trafiğin durumunu belirteyim. Köprü birinci köprüde trafik gayet yoğun. <gülüyor> Neyse e, Muratcığım ben bugün şey konuşmak istiyorum. Yani bu kimlik hırsızlığı diye bir şey var. Eskiden bildiğimiz kadarıyla kimlik hırsızlığı işte pasomuzu çaldırmak, nüfus kağıdımızı, ehliyetimizi çaldırmak falan şeklindeydi. Fakat teknolojiyle birlikte bu da e, farklı bir e, boyut kazandı. Öncelikle bir açıklar mısın kimlik hırsızlığı ne demek günümüzde? Tabii Banu'cum aslında kimlik hırsızlığını sen biraz daha kimlik evrakının hırsızlığı gibi tarif ettin evet. eskiden de hakikaten öyleydi ama artık biraz daha değişiklik var bir kere sanal dünyada bir kimliğimiz var orada bizi karşılıklı kimse görmediği için hı hı. orada kimliğimizi çaldırdığımız zaman herhangi birisi sanal dünyada bir bankaya karşı olabilir bir devlet dairesine karşı olabilir ya da bir web sitesine karşı bizmiş gibi davranabilir böyle bir kimlik hırsızlığından bahsetmek hı hı. mümkün. Bir de e, Türkiye'de çok mümkün değil belki çünkü Türkiye'de her yerde neredeyse bizim bir ehliyetimiz ya da nüfus kağıdımız soruluyor biliyorsun ama özellikle İngiltere gibi kimlik taşımanın zorunlu olmadığı ülkelerde bu kimlik hırsızlığı gerçek hayatta da karşısına çıkabiliyor. Daha Nasıl? önce gitmediğimiz bir binaya giderken ben kendimi hani Banu diye tanıtamam belki ama e, Eraslan <gülüyor> olarak tanıtabilirim belki. Evet doğru ikinizin de saçı uzun en Peki. Burada şunu sormak istiyorum ben. Ne gibi yöntemler kullanıyorlar kimlik hırsızlığı yaparken? Şimdi önce şuna bakmak lazım. Kimlik hırsızlığı yapabilmek için bir insanın ne tür bilgilerini bilmek gerekiyor? İsim soyad elbette başta gelen. Sonra ne var? Adresi bilmek lazım. Zaman zaman evet. bazı telefon numaraları sorulabiliyor. E zaman zaman da özellikle internet bankacığı gibi durumlarda işte parolalar vesaireleri şifreleri biliyor olmak gerekiyor. Hı hı. E gerçek hayatta da bir, hakikaten bir fiziksel kimlik kartını bilmek lazım. Ee, biz normalde bu özellikle şifre, paralolarımızı e, bir yöntemle seçin ve ona göre saklayın şeklinde uyarılarımızı yapıyoruz. Bir de hep, e, sizin seninle daha önce yaptığımız programlarda hep şeyden konuşuyorduk. Bu özellikle saldırganlar, hackerlar bir saldırıya geçmeden önce e, bir takım araştırmalar yapıyorlar. İşte çöpleri karıştırıyorlar falan filan diye. Bu da bir anlamda kimlik hırsızlığın e, için yani belki de parolayı keşfetmek için falan seçilen yollardan biri. Evet çöp karıştırmayı konuşmuştuk ben de gayet hatırlıyorum. Tabi biz daha önce çöp karıştırmayı kimlik hırsızlığı kadar direkt gizli bilgiyi çalmak amacıyla da konuşmuştuk. Şimdi e, dün zannedersem yani benim de okuduğum sonra seninle de paylaştım. E, İngiltere'de bu tür e, çöp karıştırma yöntemiyle kimlik hırsızlığında baya bir artış var bildiğim kadarıyla değil mi? Öyle işte bu dünkü e, The Guardian gazetesinde yazılan bir haber var. Orada diyor ki e, Londra'daki 18 milyon evin aşağı yukarı %77'sinin çöpünü karıştırırsan e, bunların içinde en az bir kimlik hırsızında kullanılabilecek evraka bilgiye bir şey ulaşmak mümkünmüş. Aslında ama bu verdiğin rakam e, çok büyük bir rakam değil mi? Bir daha verir misin? Tabii e, bu şeyin e, Londra'nın güneyindeki 18 milyon evin %77'sinde en az bir evrak rastlanıyormuş. Peki bu e, tehlikeli bir e, bu şey mi durum mu? Ben sanki daha çok e, rastlanırmış gibi gelsin bana. Ya elbette Yani şöyle oradaki on, yani %77 oldukça ciddi aslında. Sen %100 mü bekliyordun bilmiyorum ama e, şöyle e, oldukça ciddi. Çünkü e, daha önce söylediğim gibi İngiltere gibi kimlik taşımanın zorunlu olmadığı bir ülkede bir yerde e, şey var... E, Kimlik çalındığı zaman bu kimliği sadece sanal dünyada değil gerçek dünyada da kullanmak mümkün oluyor. Mesela hı hı. işte gidiyor merhaba diyor işte ben Murat kütüphaneden kitap alıyor sizin adınıza ya da işte çok daha tehlikeli şeyler de yapmak mümkün olabiliyor. Peki e, bununla ilgili e, bir takım önlemler alınmış mı ya da e, oluşan bir takım bilinen e, büyük boyutta olaylar var mı? Ben bu İngiltere'yi örnek olarak alıp onun üzerinde biraz duralım, duralım istiyorum da onun için sordum. Tamam ee, istersen İngiltere'nin zaten şu anda yapmakta olduğuna bir dakika sonra girelim. Hı -hı. Önce hani biz ne yapabiliriz'den bahsedelim. Hı -hı. Aslında çok basit bir şey mektuplarımızı e, çöpe atmadan önce şöyle bir yırtmak aslında işi baya bir toparlıyor. Hı hı. Çünkü daha önce söylediğim gibi bir saldırgan her zaman en kolaya gidecektir yani 2-3 parçaya bölümüş bir zarfı bulup onu toparlayıp içine ismi çıkartmaktansa eğer yan çöpte hazır bir isim varsa onu tercih edecektir öyle evet. değil mi? Dolayısıyla en basitinden yırtmak olayı çok kolaylaştırıyor. Ondan sonra biraz daha zevkli kısımlar işin içine giriyor. Nedir? Yani mesela zaman zaman bizden sana da eminim oluyordur işte bir lokantaya gidiyorsundur bir yere gidiyorsundur ya da bir yerin bir sergiye çalışına gittiğin zaman isim soyad ve bir elektronik posta adresi istiyorlar değil mi? Hı hı, orada, evet. Orada niye her seferinde kendi adımızı verelim ki? Peki. Ne yapabiliriz? İşte bir başka isim kullanabiliriz. Yani bizim devlete karşı benim ismim Murat olduğu halde işte ben her yerde diyelim işte Mehmet'i kullanıyor olabilirim. Peki ama orada senin e istiyorsa bunun için ayırdığım bir mail hattı mı olması lazım? E tabii zaten hani onu hep söylüyoruz bu spam evet. mesajlardan kurtulmak için ayrı bir mail adresine sahip olmak çok iyi diye. Hı hı. İşte böyle ikinci bir şey açıp onu kullanmak mümkün. E, atıyorum çok sevdiğim bir evcil hayvanın vardır onun ismini kullanabilirsin eğer kullanılabilecek bir isimse tabii. Tabii e, doğru birçok e, yolları var aslında peki şeyi sormak istiyorum e, aslında bu söylediklerin içinde hakikaten yırtmak hatta firmalarda da özel kesim aletleri vardır böyle evraklarımızı kesip ondan sonra e, atmamız adına yapılan bir takım aletler var e, peki başka söyle ne söyleyebilirsin bu e, İngiltere ile ilgili çünkü orada bayağı ciddi alındı diye biliyorum hatta Bildiğim kadarıyla parlamentoda bile bu görüşülmeye başlanmış. Evet evet hatta bu konuda işte Tony Blair'in getirdiği bir yasa var ve yine dün şey olmuş House of Commons'ta kabul edilmiş 309'a 309, 284 oyla hı hı. bu da şu yeni bir kimlik kartı sahibi olacak İngilizler Tabi bu çok uzun süreçli bir işlem. Ama bu bir elektronik kimlik kartı olacak. İçinde hem sahibinin parmak izi olacak hem yüzünün bir kopyası olacak. Bunlar hepsi elektronik olarak olacak fiziksel fotoğrafın yanında. Ve tabii bu bir taraftan her ülkede olduğu gibi İngiltere'de ciddi tartışmalara neden olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan insanların kimliğini korumak için ya da tabii bunu İngilizler sadece kimlik hırsızlığı değil... ...aynı zamanda terörizme karşı bu sonlara Londra'da gerçekleştiren olaylara karşı da düşünülüyor. Bir taraftan bunlar düşünülürken öte yandan da işte özgürlük duygularıyla işte biz kendimizi koruyalım arası bir takım çatışmalar olacak. Ama bu da teknolojik açısından oldukça ilginç bir çözüm aslına bakarsan. Peki aslında tabii bilmiyorum biz belki de hiç alışık olmadığımız için yani bir kimlikle kendimizi ispat edebilecek Ortamda olmadan, yanımızda olmadan huzurlu dolaşamıyoruz. Yani bunun ne kadar özgürlükle bir olduğunu bilmiyoruz. Tabii bu İngiliz e, prensiplerinin karar vereceği bir şey. E, peki bizim yani verdiğin iki tane çözüm vardı. E, bunun dışında uyarmak istediğin e, noktalar var mı? Zannedersem süremizin sonuna da gelmek üzereyiz. Ee, doğru. Ee, daha bir iki dakikamız var. Hı hı. Ee, şöyle e, aslında önemli şeylerden bir tanesi e, şimdi İngiltere'deki durum şuydu Banu. İngiltere'de e, bu araştırma sırasında ben de öğrendim ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar bir kimlik taşıma zorunluluğu varmış. İkinci Dünya Savaşı'nda bu çeşit nedenlerle vazgeçilmiş. Ee, benim de hayalime hatırladığım yani eskiden çok net bir kural yokken işte 12 eylül 1980 İhtilalinden sonra Türkiye'deki kimlik taşıma zorunluluğu getirildi ve o yüzden hepimiz artık kimliksiz dolaşamıyoruz. O kadar ki bir iş e, toplantısına bir binaya girerken bile benden herhangi bir kart değil de mutlaka resmi Kim? evrak istiyorlar. Doğru. Hatta galiba şimdi bu yeni e, güvenlik yasası çerçevesinde bunu hani resmen de isteme hakları olacak. Daha önce tartışılabilir bir şeyken şimdi olmayacak. E, İngilizler de bunu e, işte 2008'den itibaren gönüllü 2013'ten sonra da zorunlu hale getirmeyi planlıyorlar. Ama bakalım olacak mı bunu da yıllar içinde takip edeceğiz. E, korumak için bizim tarafımızda bakarsan aslında e, burada ikiye ayırmak lazım. Bir e, aslında en iyi şey e, en iyi çözüm belki. Bizim bir başkasını çalmak istemeyecek bir kimliğe sahip olmamız. Şimdi e, Türkiye'de yavaş yavaş elektronikleşiyor. Devlet doğan ilişkilerimiz elektronikleşiyor. İşte bir sürü çöp vergilerimizi ve artık bir kredi kartıyla yatırıyor olacağız. İşte böyle bir durumda da e, en iyi çözümlerden bir tanesi belki e, devlete verdiğimiz kredi kartının sadece devletteki ufak tefek vergileri, elektrik paramızı, telefon paramızı ödeyecek kadar küçük limitli tutmamız. Dolayısıyla bir şekilde devletle olan ilişkilerimizden doğru bir kimlik hırsızlığı olduğunda çok üzülmeyecek olmamız. Yani bu sanal ortamda alışveriş yaparken e, kullanmaya başladığımız bizim sık sık deneyicilerimize önerdiğimiz e, yol. Bir taraftan önerdiği yani özel bir kredi kartı ve küçük limitesi e, kullanılması gerektiği kadarını e, yükleyeceğimiz. Kesinlikle. Değil mi? Onu kesinlikle. Kastediyorum. Bunu kastediyorum. Ve bunun da işte biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğunca hani kendi esas kimliğimizi kullanmak yerine mesela sen de bir anlamda şanslılardansın. E, üç ismin var ve bunun üçüncü ismi çok az kişi biliyor. Evet. Oysa resmi işlemlerde bu üçüncü ismini de kullanmak zorundasın. Evet doğru. Bu öyleyim. gerçekten aslında şöyle bir şey var. Belki bunu da bir öneri şeklinde getirebiliriz. Bundan sonra olacak olan bebeklere 3 yazın koymakta yarar <gülüyor> var diye düşünüyorum. Olabilir. Peki Murat, ee, zannedersem benim saatime göre süremizin sonuna geldik ama sizin saatimize göre neydi durum? Biz de bitirdik. İstersen toparlayalım. Bugün kimlik hırsızlığını konuştuk. Hı hı. E, i̇stersen e, bununla ilgili bir takım başka ek şeyler de konuşmak mümkün. Haftaya da bu konuya devam edelim. Tamam, inşallah. Böylece bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğiyle. hepinize güvenli günler diliyorum. Ben? E, ben de sana iyi eğlenceler, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.